bu faziletleri tam yerine getirdiğin zaman, o zaman burada demin niyet ettiğin zaman Kabe'yi görmeye başladı <Gülüyor> Ramazan geliyor biliyorsunuz. Üç aylardayız. Hiç olmazsa iki gün oruç tut. İkinci sual. Sorulan suali, üçüncü sual. Efendim, Kur'an-ı Kerim, evet, müminlere şifa imiş. Ayeti kerim'e var. Kur'an-ı Kerim, müminler için şifadır. Şifa ne? Hastalığa ilaç verirsin şifa, değil mi? Bir yeri kırılır, düzeltilsin şifa. Midesi ağrır şifa, şifa işte. E Peki ya? Kur'an okumak manasını bir bilmek şifadır. Çok iyi dikkat edin. Bunu hiçbir yerde bu lakızıları aratır, ağzımdan kaçırıyorum, duyamazsınız. Peki efendim, öğret evet, bize de yahu, şu hastalığı okuyalım bunu. Var, her hastalığı iyi edersin. Her hastalığı, kanseri de, tüberkülozu da, doktor söylüyor bunu, otuz iki senelik doktor söylüyor. Hepisini iyiyedir. E efendim biz, bize öğret bunu da okuyalım, yahut da hastanelerde bir yer olsun da okuyalım. niye şifa? Burada dur, çok dikkatli olun. Vücudu mübarek Resulullah, Allah'ın bir radyodur. Şu radyo. Şimdi bu radyo şurada duruyor. Havada Ankara'dan verilen radyo dalgaları var mı? Var. Ama niye alıyoruz biz? Alamayız ki. Anca bu makine alıyorsun değil mi? Cüğmesini tenir değil mi? Bakıyorsun Ankara'dan her ses geliyor, görünmediğimiz ses. Bunun içinde tete bürünüyor. Tete çıkıyor. Bu nasıl? Ankara Radyosu'nun, havadaki dalgaların bir radyosu ise Cenab-ı Resûl'un mübarek vücuda, vücudu da Allah'ın radyosu. Melek, evet, Cebrail Aleyhisselam büyük bir tanker. Gidiyor içindesin müntahaya. Dolduruyor içini bu dalgalarla, geliyor görünmez ahisesini Resûlü <gülüyor> Sanallahu Aleyhi <ve> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mübarek kalbine Gelatin. Allahu ayet geldi. La tuhrik bihi lisanaka bi jacjebih. Ayet benim gelirken vahiy gelen Resulum hiç kıpırdama. Gel dedi ki O dalgalar içine girdiği zaman Resulullah'ın bu ağızlarından, o dalgalar, harpsiz, seksiz dalgalar, bir huruf-u havs, savtuğ ol padişah vardır ya. Havsız, seksiz bu dalgalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde bizim anlayacağımız yegâhımız bir <gülüyor> tane çevir diyor, Resulullah başlıyor. Hallemeli <gülüyor> imzâne Harfsiz, sessiz, ilahi vahiy, bizim anlayacağımız ses harf söze vücudu Resul'de çevriliyor. Değil mi? Çünkü vahiyi hiç kimse sahabelerin birisi duyamıyor. Kur'an okumak şimdi dikkat buyurun. Göz ile, Kur'an'ın ayetine bakıp şöyle harfa, harf halinde olan kelimatı, Veyahut da dumağında, ezberinde olalım, medluğunu bulup vücut makinesi tarafından söze imkılap ettiriyorsunuz siz. Kur'an okuyan bir nevi vahvi taklit ediyor demektir. Ben şimdi Resulullah'ın gibi inen ayetleri takşi şey edeceğim, tekrar edeceğim demektir. Vücut ilahi kelimelerle yıkanıyor demektir. Kur'an'ı mı kumak, vahiy ile yıkanmak demektir. <gülüyor> Ama Resulullah vahiy 40 küsur sene söyledi. Ondan evvel ne oldu? Kalbini yardılar elem neşteh leke sadrak oldu. Ömründe yalan söylemedi. Değil mi? Muhammed'ül <gülüyor> <gülüyor> Eminin sallallahu aleyhi ve sellem. Eminin aldı. Bu hale geldi, fazilet kimsalı oldu, ondan sonra geldi. O halde Kur'an okumak, şifa evet. Ama sen bu hale gel, ömründe yalan söyleme, bina etme, şunu etme. Kimsenin çekiştirme peşinden, hadet etme, madet etme, şey koy, ondan sonra sen hasta mısın? Kur'udu <gülüyor> billahi Büyünü vurduğun zaman Resulullah'ın gibi sende Resulullah'ın ümmetindir. Abdülkadir-i diyor ki, لَوْ شَفَاتُ جَدُّ مَحَمَّدٌ لَتَفَيْتَى بِنَارِ جَهَنَّمِي Eğer Resulullah ceddimin şefa <gülüyor> şefaati olmasa ben şöyle tükürükle cehennemi söndürürüm diyor. Kıymetinizi bilin aziz Müslümanlar. Biz Kur'an okumak için bir abdest alıyoruz o. Hani fazilet abdesti. Kursağında temiz, hayal mı var? Efendim ben paramla çalışıyorum. Fırınca abdestimi onu şey ediyor, yoğuruyor. Besmele mi kesiyor bilmem miyim? Bir rızık ağza diye kadar 70 bin senelik yol da ayet ayeti şey, Hadis-i Peygamberi ve Hadis-i Kutsilerde var. Yetmiş bir buğdayın buradan İstanbul'a gitmesi bizim senelerimize vurursanız yüz bin seneye Onun cüssesiyle bizim cüssemiz arasında. Öpüş hakkı var mı bilmem ne hakkı var Onun için bu vahiy kelimatının vücuttaki nuru harekete getirmesi için. Hangi nur? Elemneşrahlaka sadrak. <gülüyor> Hepimizde nuru Resulullah kalbinde. Bunu harekete getirdik. Bunu harekete geçtim mi vücudunda Kur'an müminler için şifa olur o zaman. Kur'an'ın emrettiği hususlara rayet ederek radyo makinesi işler ve temiz. Aile hale çalışırız. O zaman felan ayeti felan okursan iyi olur ya. Efendim bazısının nefesi iyidir, iyidir derler. Ne nefesi oğlum? Gülmük okuyor nefesi. Sesimi güzel. Yo, o adamcağız belki kendini temizlemiş de ondan. O hale gelen radyodan çıkacak kelam karşısındakine tesir eder. Parazitsiz, tertemiz, o zaman okuduğun <gülüyor> Kur'an hastaya, derde, herkine şifa olur. Arabe vahiyye, melekin tahsis edilmesi, Cebrail'in tahsis edilmesi, Resul'e indi e ilahide verilen kıbetin, felancının sesi, nefesi iyidir derler. Nefeste iş yok olur. Ferahlerle bilmem ne hoca var da ha sesi çok iyidir, nefesi çok iyidir. Nefeste iş yok. Bilgide de hiç iş yok. Çok alim adamdır. Hiç yok. İlahi radyo haline gelmek öner var. Nasıl gelelim deme. Hala kafam boş şeylerle. Olur. Anlayamadığın şeylere. İtiraz edecek malzemeyi aklına yoğurma. Şöyle olurdu, şöyle olurdu, böyle olurdu deme. Bunu anlamada da güzlük yok. Temizlenmede de, temizlenmede güzlük var. Temizlenmede de güzlük yok da oğlum. Yıkayacak tellağı bulma güzlük var. Onda da güzlük yok. Tellakta da güzlük yok. Suyu, sabunu tellağa beğenmiyorsun. Beğenmiyorsun. Kibri bırak, burnunu yere sürümdürür. Köpek burnunu yere sürdüğü için, 15 kilometre uzaktaki tekniğin kokusunu alır. Bunları anlamayıp, sapıtanlarla dolu her taraf. Kimi hoca geçinir, kimi alim, kimi cinci, kimi büyücü, kimi yazar, kimi mürşitlik iddiasındadır. Kimi Resûlü Kulağı'nı az görür? Az görür değil. Yeni bir yol tarih köndemesi olarak milleti birbirine yakın. Sok. İşte orada da görüyoruz. Zavallı insanlar, zavallı Yazıktır. Yettiği yerinizi sevmeyi öğreniniz aziz müminler. Buluttan istenilen yağmur değildir. Asıl istenilen, Meyvelerin, buğdayların geçişmesi, Ateşe yaklaşan tavuk kızarır, bilir. ateşe yanaşır, kızarır. Ateşe bir şey olmaz. Nur'a yanaşan nurlaşır, Nur'a bir şey olmaz. Ateşe yanaştı mı ateşe bir şey olmaz, tavuk kızarır, tadı değişir daha güzel. <gülüyor> Sağlık yerde en kestirme yol tepeden tepeye atlamak. Fakat onun için uzun ayak lazım. Yok olmadı mı derlerden, tepirlerden gideceğiz. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, bana olan sevgi diyor, bana karşı duyulan sevgi bir kimsenin kalbinde yerleşirse diyor, Allah o kimsenin caddine muhakkak ateşe haram kılarsın. Resulullah'ın sevgisi bir müminin kalbinde Resulullah'ın bir şeyi anlatırken bakarsın gözünden yavaş yavaş naskenir. İşte Resulullah der ki işte bunun diyor cesedini cesedine diyor Allah ateşe haram kılar. Ateşe girmez o. Girse de öyle buzdolabında gibi olur. İslam'da susmak efsanedir biliyorsunuz söz çıkarmak. Sır sahibi olmak emrolumdur. Sırlarınızı söylemeyin. Bu emir olmasaydı yakalarından tutulup vezir edecek çok kişiler var diyor. Tutarsın yakasından vezir ama İslam'da suçlar.